Değerli okurlar, hayırlı akşamlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü insan bin sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, Yüz kere subhanallah der, ona bin sevap yazılır veya ondan bin günah silinir buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris radiyallahu anh'den rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihatla meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveryeyi seccadesi üzerinde oturmuş hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun" diye sordu. Cüverye evet cevabını verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi üç defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse ecir ve sevapta onlardan ağır basar." Bunlar da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder. Onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir buyurdu. Müslimin diğer rivayetinde Subhanallahi ve bihamdihi adedi halkıhi ve rıza nefsihi ve zineti arşihi ve midade kelimati diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? <Sessizlik> Subhane adede halkihi, Subhane adede halkihi, Subhane Allahi rıda nefsihi, Subhane Allahi nefsihi, Subhane Allahi nefsihi, Subhane Allahi arşihi, Subhane Allahi arşihi, Subhane Allahi arşihi, Subhane Allahi midade kelimathi, Subhane Allahi Subhanallahi midade kelimatihi zikirleridir. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslüm'ün rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Asap, ey Allah'ın Resulü müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. Cabir radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'tan işittim buyurdu ki zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Abdullah bin Büsr radiyallahu an naklediyor. Bir gün bir adam, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle dedi. Resul-i Ekrem, dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın buyurdu. Câbir radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Subhanallahi ve bihamdi derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre resul Ekrem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam'la karşılaştım. Bana ey Muhammed Ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, kendisi bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir kadının safiye veya cüveyriyenin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Göklerde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber demek de böyledir. Elhamdülillah da böyledir. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah da böyledir. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh anlatıyor. resul Ekrem bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi ben... Evet ya Resulullah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla zilenen okudukça devam ediyor. Allah'ı her durumda anmak Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı her zaman anardı. İbn Abbas radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Eşinizle birlikte olacağınız vakit Bismillah, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut." diye dua ederdi. Bir çocuğunuz olursa şeytan ona zarar vermez buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine aradıklarınız buradadır gelin diye seslenirler. Ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, ''Kullarım ne diyorlar?'' diye sorar. Melekler seni tesbih ve tenzih ediyorlar. ''Allahu ekber'' diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmitleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır Ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi, eğer cehennemi görseler ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab filanca onlardan değil sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın hafaza melekleri dışında özel gezici melekleri vardır. Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. Bir zikir meclisini buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler daldıklarındaysa melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala benden ne istiyorlar? Cennetini. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi görmediler. Cenneti görseler ne yaparlar? Senin güvenceni dilerler. Nelerden güvence istiyorlar? Ateşinden Ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görseler ne yaparlar? Senden bağışlanma dilerler. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. Onlara dileklerini verdim ve onlara korktukları şeye karşı güvence verdim buyurur. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, melekler Ya Rabbi, ''Zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkârdır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu.'' de. Bunun üzerine Yüce Allah, ''Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluk ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz.'' buyurur. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhümden şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bir cemaat Allah'ı zikretmek için toplanırlarsa melekler onları kuşatır.'' Rahmet onları sarar ve üzerlerine sükunet ve vakar iner. Yüce Allah da onları katında bulunanlar arasında anar. Ebu Vakıt Haris bin Af radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Hz. Peygamber'in yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı, Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. sabah akşam Allah'ı anmak, zikretmek. Yine Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimize biri gelip ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resul-i Ekrem, eğer sen akşam olunca evruzu bir kelimatihi etta'mati min ma halaka. Ben Yarattıklarının şerrinden Allah-u Teala'nın bütün mükemmel kelimelerine sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike esbahna ve bike emyasna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nuşur Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Öldükten sonra dirilip sana döneceğiz buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emsayna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nuşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Öldükten sonra dirilip sana döneceğiz diye dua ederdi. Okudukça Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça sona erdi. Okuyan Serpil Özcan Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar'ın ufka yolculuk kültür yarışması için hazırladığı Riyaz-ı Salih'inden Bin Bir Hadis Seçkisi isimli eserini dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar.